أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يخطرون بسم الله الرحمن الرحيم لا لتبلؤن في أمالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا وذن كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Hassantikum <Sessizlik> ve defa'tu ankumussu eb ve Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri imtihanlara tabi kılmasın İmtihan ettiği vakit kazananlardan eylesin İmtihan edeceği muhakkaktır Bunda şüphe yoktur Müslümanlar şu günlerde imtihandadır. İnsan ölünceye kadar imtihandadır. Rabbim kazananlardan eyler. Kasem buyurarak Rabbimiz kendi zatına yemin ederek buyurur: <gülüyor> استعبلة şeyin نبل Yemin ederim ki yani vallahi demektir.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 Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan 70 rekattan üstündür. Senin bir malın olsa, İzmit pazarında beş kuruş etse, Adapazarı'nda elli kuruş etse nerede satarsın? Adapazarı da satarsın. E, uzaktır, oraya gitme burada sat. E, ben 45 lira liraki karı niye kaybedeyim ben enayi miyim dersin? E, kıldığın namaz sarıkla kılarsan yetmiş rekattan eftar oluyor, sarıksız kılarsan iki rekatta kalıyor. Abdest alırken kullanılan misvak hakkında da bu hadisler varittir. Ve bunun çok bir, efendim, birçok yönden delilleri vardır. Resulullah buyurdu, el imam mümin, sarık müminin şerefi izzetidir. Sarığı indiren ümmetimin Allah şerefini aşağı indirecektir. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Sarık saran, sardığı sarığın her döndüğüne Feyzul Kadir'de Camus us hadislerinde İmam-ı Suyut'u zikreder bunların kaynakları var. Her döndüğün ne kadar böyle sararsa her dönüşüne kıyamet günü bir nur verilecektir. Sarık bizim Kirmizi hadisinde geçer. Farku ma ve beyne وَبَيْنَ el الْاَمَائِمَ عَلَى الْكَلَانِزِ Bizimle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 Alıntılar yaptık. Bu risaleyi elimize aldık. Bundan hadisleri yazdık. Ondan sonra sarık hakkında, sarığın ehkamı hakkında bunca hadisli eserler vardır. Birkaç hadis demiyorum. Eserler vardır. Rasulullah Efendimiz Mekke'ye girdiği gün Mekke fethi günün mübarek başı sarıklıydı. O gün siyah sarık sardığı rivayet edilmektedir. Sahip zamanlarda beyaz sarallardı sallallahu aleyhi ve sellem. Harpte siyah sarallardı sallallahu aleyhi ve sellem.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 Bunun bile edebine riayet edilmiş. Ve sallallahu aleyhi ve sellem sonra Abdurrahman bin Af Hazretlerine meşhur sahabedir. Bizzat kendi mübarek eliyle onun sarığını kendi sarmış. Ve sarığı nasıl sarılacağını öğretmiş ve göstermiş. Taç Cami Ulus'ul taç hadislerinde geçer. Hak ki ayyetemme fe inni a'rabu ehsenu. Böyle sar bu daha güzeldir buyurmuş. Allah Teala buyuruyor ki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 Yusuf Aleyhisselam kaç bin sene evvelki pe peygamberdir. Tanıklıdır ve Kur'an-ı Kerim'de "Astayilu bi-lla" "Bakallahu minbilu min aya'te mulki" "Enyetil-kumu min Rabbikum" "Vabkii'tu min ma'tar-k alu Musa alu Haruna" "Tahmilhu al-malaika" "Innabi da'alik ala'tel-kum" "In kuntum müminin.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 ve İsrail onun ardında giderler. İşte tefsirlerde diyor ki o tabutun içindeki vekiye neydi? Musa aleyhisselamın asası, teyneyi, şimdi yine o da Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetler bölüm. Harun aleyhisselamın sarılıydı. Bak Harun aleyhisselamın sarıklı olduğu ve sarığının o sandukada bulunduğu bu ayette tefsir edilir. Ya buna düşmanlığın ne manası var ya?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 Sokakta gezen Allah'ın en adi mahlukundan üstün gören en adi olur. Biz kendimizi tezkih edemeyiz, metedemeyiz temize çıkaramayız ve beğenemeyiz. Bizim nefsimiz kötülüğü emreder, Allah bizi nefsimizin şerrinden helâs eylesin. Yoksa Allah beni nefsimin eline bıraksa bugün ben şeytanı sollar gider. Allah nefsimizden kurtarıyor da bu kadar bizi yola getiriyor. Yoksa bizim nefsimizin ne mal olduğu ortadadır. Kim nefsini temize çıkarabilir?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 Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, Orada Allah'ın evi olur. Allah hidayet eylesin, Allah helaz eylesin. Ne içki içene, ne kumar oynayan, ne zinadene, gavur gözüyle bakamayız. Helala helal, harama haram dedikten sonra, imanı vardır ama Allah kurtarmayı nasip etsin. Mesele son nefestir, itibar hatimededir. Bundan dolayıdır ki, Sakın kimse demesin ve yanlış yorumlamasın ki Hoca sakalsız da şöyle dedi, çarşafsıza böyledi Ben böyle bir şey hiçbir zaman demedim Sakalsız cemaatlarım vardır ve bu cemaatin çoğu sakalsızdır Ben onlar başımın tacıdır Allah için buraya gelmişler Başımın tacıdır Bizim hocalarımız, şeyhlerimiz Hele ki şeyimizin şey Ali Haydar Efendi Hazretleri Mübarek giderdi Şu Allah'ın yoluna sohbete gelen cemaatin Ayakkabılıktaki ayakkabılarını alırdı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 günahkar olur, haram işlemiş olur. Ama haram işlemek de küçümsenemez yani bu arada. Felakin memuru var, mazuru var, mecburu var. Yani burada her çeşit insan vardır yani bir insan. Herkese bu serbest değilci şu anda. E bundan dolayıdır ki ama karı izin vermiyor diye de bir mazeret uydurmayın ha. Öyle de bir mazeret din kitabında yeri yoktur. Tamam mı? Yani böyle lüzumsuz bahaneleri konuşmuyorum.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 Ama kendi evendim tıraş etmesi üstüne adamadır ki ne güzel oldum. İşte bugün cami cemaatları helalı haramı, güzeli çirkini, Allah'ın razı olup olmadığı şeyleri seçmekten cahil ve gafil kalmıştır. Bir buçuk milyar Müslümana değil altı milyar insanlığa ulaşmamız lazımdır.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 Niyün çocuk aldı, o olan getirdi. Kız abone olmuş, benden habersiz. Senden habersiz, o evden bir kuruş oynamaz, kuruş. Sen konuşma. Parayı sen getiriyorsun, parayı veren düdücüler. Ama sen pasif adamsın, pasif adamsın. Dinini dert etmeyen bir kişisin. Sen dünyalık peşindesin. Tıkırın yerinde tuzun kuru, tamam. Din elden gitmiş, bana ne dersin? Ama sonra dünya da gider biliyor musun? Din gitti mi, dünya da kalmaz. Gök kubbenin direği Hazreti Kur'an'dır. Kur'ansız dünya yaşamaz. Şu dünya Allah diyenlerin hürmetine duruyor. La تَكُومُ السَّعَةُ حَتَّى يُقَالَ فِي Allah Allah Yeryüzünde Allah Allah dendikçe kıyamet kopmaz. Bir Allah diyenin hatırına kök kubbe durur, kıyamet kopmaz Resulullah buyuruyor. O da başını yastığa koyup da ruhunu teslim ettiği anda kıyamet kopacaktır. Bir Allah diyenin hatırına dünya yaşıyor. Derdimiz dinimiz olsun, işkembemiz olmasın. مَنْ كَانَتِ اِمَّتُوا مَا اَدْخُلُ ف۪ي جَوْف۪ي فَقِيمَتُوا Bir insanın derdi, himmeti ve kayesi boğazından aşağı karnına giren olursa onun kıymeti ve değeri karnından çıkan pislik olur. Lafa bak izahe gel. Bir insanın himmeti karnına ne girecekse, onun kıymeti karnından çıkandır. Leş olmayalım. Himmetimiz gayemiz yüce olsun. O da nedir? Dinimizin hakimiyeti. Müslümanların emniyetidir. Hürriyetidir. İslam'ı serbest yaşama gayretidir. Dert değildir. Gide dünya, kaladin. Dert odur ki, kala dünya, gide din diyor. Ne güzel söylemiş değil mi? Dert ne nedir?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 Diyeceksin ki bak bu budur. Ayet var, hadis var. Meleklerin taktığı sara, peygamberlerin taktığı sara bir Müslümanım diyen düşmanlık edebilir mi bilse? Hiç bilmiyor demek. Sorulan mercilerde yanlış yanıltıyor. Diyor ki efendim bir de işte yoktur aslı diyor Haşa. E bunların kaynağını gösterelim. Bunlar niye yazıldı bugün için? Bu karışık ortamların için. Allahu Teala bizi bunda vesile eyleyecek inşallah. Hepiniz vazifeniz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 Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han aleyh rahmeti vel kufran bu İstanbul'u fethetmedi mi bize bağışlamadı mı? başında ne var? ayağında ne var? şal var Üstüne ne var? Cüppe. hanımı nasıl? çarşaflı yani bunu yadırgamak nedir? 700 senelik ecdadının kıyafetidir ya örfündür ya geleneğindir ya göreneğindir ya dini de bıraktık ya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 Ehl-i sünnete göre hareket etmiş büyüklerimiz, kıymetli ecdadımız var. Allah kabirlerini nur eylesin, ruhlerini şad eylesin. Özellikle şu İstanbul'un fethi münasebetiyle Hazreti Sultan Muhammed Fatiha'na aleyhi rahmet vel kufra hazretlerini fevkat tecelli ihsan buyurup bu ümmetten razı eylesin, şefaatine nail eylesin. Rabbim kemiklerini sızlatmasın fazl keremiyle onun torunlarını yeniden onun açtığı yolda çığırda ilerlemeye muvaffak eylesin ça açmış, çağ kapatmış insandır ya. Ne Türk'te Andel Konstantin'i niye? Elbette İstanbul fethedılınacaktır. Felenim elemir emir alemi ceşal ceş. Onu fetheden ne güzel kumandan. Onun ordusu ne mübarek ordudur. Kainatın efendisinin meddiyecine mazar olmuş bir komutandır ya. Bunlar bizim ecdadımızdır. İftihar ederiz, gurur duyarız ya. Biz onların sarığından, cübbesinden ar mı duyarız ya. Hıcap mı duyarız ya. Utanır mıyız be? Şeref duyarız ya.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 Tahbu hususta çok malumat var. Bugün bu karışıklıkta Rabbim buyuruyor. Yemiz Allahu'l habîz mine't tayyib biz temizden seçeceğim. Mümini münafı belirleyeceğim. Yani kalbinde hastalık olan baklayı ağzından çıkaracak. Bak gözün adam diyor ki burada kurs var gelin kapatın diyor. İspyon ediyor. Kim sizsen ben de Müslümanım diyor. Neden rahatsız oldun diyor Kur'an okuyorlar gece yarısı diyor Kürültü yapıyorlar diyor Bu nasıl müslüman oluyor ya Üstünde diskotek mi var da sabaha kadar tepiniyorlar be Sağ Gecenin üçünde kalkıp Kur'an okuyor Kur'an bülbülleri onların hürmetine Rabbim yağmur yağdırıyor da yiyorsun içiyorsun Kur'an'dan rahatsız oluyorsun be Böyle bir millet var bunlar da müslüman Razı Ezandan rahatsız oluyor ya Müezzini mahkemeye ver sabah ezanında diyor Opolları kes diyor ya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 şu nasihatlarla, vaazlarla uslandırsın, yola getirsin de biz ile terbiye istemiyoruz. Rabbim Dutuyla terbiye eylesin inşallah. İslam'ı, Müslümanlar aziz eylesin, nusrat eylesin, ehlini aziz eylesin, karşıtlarını, muhaliflerini, ehli küfrü, ehli bidat-i zelil eylesin, hakkı ile eylesin. Amin. Şimdi, tabii birçok konular vardır, birikiyor. üstün üstüne geliyor. İnşallah önümüzdeki sohbetlerde vakti sırası geldikçe temas edilecek.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 birbirinin başını tıraş ederek ihramdan çıkarken bu duaları okurlar. Bismillah, maşallah la azzoukul khaira. İnallah. Bismillah, maşaallah la aleksisusse. İnallah. Bismillah, maşaallah ma kane min yumetin. Femi Allah. Bismillah, vela maşaallah velahum velahulute kuvvete billah. İnşallah rahman. Şimdi falemen ne o da kısaca okuyacağız ki meclisimiz sikir meclisi olsun ve tevhidlerle kapansın, hitam muh misk olsun inşallah Amin. Subhane rabbiyen ve elhamdülillâ rabbilâ alim ve salatu selamu ilâ seyyidina Muhammedin ve ilâ aleyhi ve sahâbiyyil ma'in. Allahümme nâ se'alüke al-cennâ. Ma qarrab eyle ve amel. Ne'ûdub-uke min den-nâre ve ma qarrab eyle yâ ve min aleyhi ve sellem Alekelb el-evla havle ve kuvvete illa billahil aliyil azim. Erhamer rahimin erhamer rahimin erhamer rahimin. Uzaktan yakından toplananlara habibine komşuya ile şefaatına nail eyle. Meclisimize bir kere geleni cennet meclislerine nasip eyle. Bir kere geleni mutlaka hidayete ile. Bir daha kaymaktan dönmekten, kalbi dönmekten muhafaza eyle ya Hidayet erdirdikten sonra kalplerimizi ya Rabbim. yavrularımızdan dinine Mal fitnesinden, evlat fitnesinden halas eyle, İslam ve elini aziz ile kührü elini zelil eyle. Türkiye'de İslam için çalışanları her sahadan Mansur Muzaffer eyle. İslam'ın, Müslümanların yükselmesine engel olmak isteyenler hayırla ıslah ile ıslaha nasip olmayacakları defograf feyle yarım, Rabbi. Kahru perişan eyle ya Gücünü, kuvvetini imha ile ya Rabbi. İmkanlarını al ya Rabbi. Hayır. Amin diyen dillerine arıca hemden eyle.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 şu şifa dehşane ile yar lütfunla muamele ile ya günahlarımızı cefahat tebdil ile yar sıkıntılarımızı ferahiyet ile ile müşkillerimizi halil asan ile yar korkularımızı emniyet ile ile ya rab ümüdüklerimize nail ile ile ya rab ya rabbi ya rabbi içimizde ne dertizle olacağız seni vekil ettik havale ettik kabul eyle ya rab bizden evvel ölenlere karık rahmet ile kabirlerine nur ile bir kere gelenleri kabirde bize ortak eyle. Bize gevşeklik verme ya Rabbi. Mahzunluk verme ya Rabbi. Gevşemeyin, üzülmeyin. Müminseniz üstün galip, siz geleceksiniz. Nusur namazı haleyle ya Rabbi. Allah Resulünü dost edinenler, Allah'ın taraftarları galiptir müjdesine nail eyle ya Rabbi. En yakında ferahlat ya Rabbi alemin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaunun selamun aleyhi ve resulihim lekallahu aleyhi ve rahmetuhü ya Rabbi alemin.